Bismillahirrahmanirrahim Mevlidi i Nebevi'yi kutlamak Muhammed Şahin Şüphesiz hamd Allah'a mahsustur, ona hamd eder, ondan bağışlanmayı dileriz. Nefislerimizin şerrinden, yaptıklarımızın kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah Teala kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de hidayetten saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Şehadet ederim ki Allah Teala'dan başka hakkıyla ibadete layık hiçbir ilah yoktur. O tektir ve hiçbir ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Birçok tevhid toplantıları münkerden, bidatlardan ve İslam'a aykırı olan şeylerden uzak değildir. Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ne sahabe, ne tabi'in, ne dört büyük imam ne de İslam'ın en iyi bilindiği ve en iyi yaşandığı dönemlerin hiçbirisinde insanlardan hiç kimse bunu yapmamıştır. Çünkü bunun şer'i hiçbir delili yoktur. Mevlid hanlar çoğu kez şirke düşecek sözler söylerler. Örneğin, arada sırada, medet ya Resulallah, bizlere imdat kıl, ya Rasulallah, yalnız sanadır itimadımız, ya Resul ya Nebiye Allah, kaldır bizden sıkıntıyı, gibi, yalnız Allah'a dua edip isteneceği şeyleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den isterler. Şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlere şahit olsaydı, onlara büyük şirkle hükmederdi. Zira darlıkta olanın imdadına giden, sıkıntıları gideren, kendisine dayanılıp imdat istenilen yalnız Allah Teala'dır. Bu konuda ayet ve hadislere gelince bunlar, yoksa kendisine yakardığı zaman, almışa karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'ın yanında başka bir ilah mı? Ne de kıt düşünüyorsunuz? <gülüyor> Özür dilerim. De ki, doğrusu ben kendi başıma size ne bir zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Bu ayetlerinden sonra peygamber efendimiz de şöyle buyurmuştur. <gülüyor> Bir şey istediğin zaman yalnızca Allah'tan iste. Dünya ve ayet işlerinde yardım istediğin zaman yalnızca Allah'tan <gülüyor> yardım iste. Birçok mecliflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi hakkında söylenmesini yasakladığı aşırı övgüler yapılmaktadır. Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi aşırı övgileri şu sözüyle yasaklamıştır. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı bir şekilde ödükleri gibi beni övmeyin. Ben ancak bir kulum ve benim için Allah'ın kulu ve erkesidir deyim. Düğün ve başka mevlitlerde Allah'ın Muhammed'i kendi nurundan, bütün eşyayı da onun nurundan yarattığını zikretmektedir. Oysaki bunları şu ayetler yalanlamaktadır. Resulüm de ki ben ancak sizin gibi bir beşerim. Bana vahyedildi ki sizin ilahınız tek bir ilahtır. Her kim azabından korkmak ve sevabını ümit etmek suretiyle Rabbine kavuşmayı arzu ederse salih amel işlesin ve ibarette Rabbine hiç kimseyi ortak koşmasın. Bilinen şu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ana babadan yaratılmış olup Allah Teala'nın ile şereflenmiş bir kuldur. Ayrıca mevlüt kitaplarında bütün alem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hatırı için yazıldığı zikredilmektedir. Oysa Kur'an bu iddiayı şu ayetiyle yalanlamaktadır. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Başka bir rivayet, başka bir ayette şöyle buyurmuştur Allah Teala. Resulüm biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Bu Kur'ani haber kainatın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için değil... Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kainat için yaratıldığını açıkça beyan etmektedir. Hristiyanlar Mesih'in doğum gününü bayram olarak kutlarlar, Müslümanların da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin veya bazı şahısların doğum günlerini kutlamaları Hristiyanlardan esinlenen bir bidattir. Oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir topluluğa kavme benzerse, onların giyindiği gibi giyinirse, gittiği yolda giderse ve onların işlediği fiilleri işlerse günah ve sevap bakımından o da onlardandır. Çoğu kez mevlütlerde kadın, erkek karışık şekilde bulunurlar ki bu ayrıca İslam'ın haram kıldığı bir davranıştır. Ayrıca mevlüt günlerinde yüz binlerce paralarla satın alınan zengaren kağıtlar, kandiller biraz sonra yerlere atılarak ithal edildikleri kafir ülkelere pazak Para kazandırmaktan başka hiçbir faydası yoktur. Oysa oysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boş yere malın harcanmasını yasaklamıştır. Böylesi merasimlerde süslenme, yemek hazırlama ile geçirilen vakitler çoğu zaman namazın terkine bile sebep olmaktadır. Mevlidin sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzura geldiği inancıyla ayağa kalkarlar ki bu da uydurulmuş, yalandan başka bir şey değildir. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur. Belki yapmadan bıraktığımı tamamlar ve salih amel işlerim. Hayır, bu söylediği sadece kendi lafıdır. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında onları geriye dönmekten alıkoyan bir berzah, dünya ile ahiret arasındaki engel vardır. Enes bin Malik'ten Allah ondan razı olsun rivayet olduğuna göre o şöyle demiştir. Sahabenin yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha sevimli hiç. Hiç kimse yoktu. Buna rağmen sahabe onu gördükleri zaman hoşlanmayacağını bildikleri için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyam etmezlerdi. Bazı kimseler şöyle diyebilirler. Bizler Mevlid'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okuyoruz. Bu suç mudur? Gerçek şu ki onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına ters düşen yalan ve iftiralar kabiliğinden şeyler okumaktadırlar. Hem onun hayatı senede bir defa değil de her zaman okunmalıdır. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu Rebi'ül Evvel ayı aynı zamanda onun vefat ettiği aydır. Dolayısıyla sevinç ayı olmaktan çok üzüntü ayı olmalıdır. Fakat gerçek şu ki İslam'da bir kimsenin doğumunu kutlama veya ölümü için, Matem töreni düzenleme diye bir şey yoktur. Bu ancak Hristiyanların geleneklerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum gecesi kutlayanlar çoğu kez gece yarısına kadar uykusuz kalmakta. Ya sabah namazını terk etmekteler ya da en azından sabah namazını cemaatle kılmayı kaçırmaktadırlar. İnsanların çoğunun mevlüt merasimine önem vermesi onun meşru olduğu anlamını ifade etmez. Çünkü İslam bir demokrasi dini değil ki. Çoğunluk neredeyse hak da orada olsun. Bütün insanlar hakka karşı çıkmış olsa, onu benimseyen tek bir kimse bulunmasa bile hak yine haktır ve gerçek olan odur. Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur. Eğer sen yeryüzünde bulunanların çoğunluğuna uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve yalnız yalan söyleyip dururlar. Huzeyfe, Allah ondan razı olsun der ki, insanlar onu güzel görse de bütün bidatlar sapıklıktır. Hasan el-Basri, Allah ona rahmet etsin der ki, daha öncekiler arasında sünnet ehli azınlıktaydı. Gelecekte de azınlıkta kalacaktır. Zira onlar nimet bolluğu zenginlik içinde şımarmış olanların arasına katılmalı katılmadılar. Din adına ibadet uyduran bidatçilerin bidatlarına iştirak etmediler. Rableriyle karşılaşıncaya kadar İslam sünnetleri üzerinde hayatlarına devam etmeye sabrettiler. Ey Müslümanlar sizler de öyle olun. Evet, kitapçımız burada bitiyor. Hayır ve güzelliklere vesile olur inşallah. Amin.